İkinci peygamberlerin vazifesi Ve yüze ki küm İnsan terbiyecileri insanların iç alemini temizlemek Nedir iç alem temizlemek? Nasıl temizleniyor bu? Fe elhamâ fucûrââ ve takva kat eflâ men zekkâha. İnsanın içinde iki tane birbirine zıt hususiyet var Biri cennet yolcusu yapıyor öbürü cehennem yolcusu yapıyor bunu Cenab-ı imtihan olarak verdi. فَاَلْهَمَا fucuraha, Fucur nefsani arzular. Allah'ı unutturan, insanı günaha sokan, günahları arttıran, cehennem yolcusu yapan hasletler. Dünyayı meylettiren, ahireti unutturan, fucur. Bunu en başında bellilik geliyor, enaniyet geliyor. Ben yaptım, ben ettim, ben kazandım, ben becerdim, ben şey yaptım vesaire Allah'ın takdirini unutuyor. Kendisine o gücünün, o iradenin, Cenab-ı Hakk'ın verdiğini farkında değil. Selden sürüklenen kütükler gibi akıp gidiyor. Hangi girdapta boğulacağı, kaybolacağı belli değil. Fucurun en zıt noktası da Cenab-ı Hakk'ın edal buyuruyor. Onlar hayvanlardan daha şaşkındır buyuruyor. Niçin dünyaya geldi, kimin mülkünde yaşıyor, rızkını kim gönderiyor, bu kadar mahlukatı rızkı için kimse ferber ediyor, farkında değil. Ölenler nereye gidiyor farkında değil. İşte fucurun girdabı içine boğulanlar. Ve elleme fucura ve takva takva Allah'a yaklaştıran husyetler. Bu nefsani fucuru bertaraf edecek. Allah'ın verdiği bu ruhani istidatları inkişaf ettirecek. Katte ilahi kameranın altında oldu. katte bir idrak ve şuur haline gelecek. Bu takva almış oluyor. Takva kalbin sanatı. Kalbin Allah'a kul olabilme sanatı. Takva 200, 250 küsur yerde geçiyor muhtelif kalıplarda. Cenab-ı Hak takva sahibi olmasını istiyor. Takva sahibi olacak kuluyla ile Cenab-ı Hak arasında bir dostluk meydana gelecek. Dostluk müştereklikten meydana gelir. Ne kadar müştereklik varsa o kadar dostluk başlar. Dostta merhale olur müştereklikler. Müşterek arttıkça dostluk da artar. Dostluk nedir o zaman? Sevenin sevilende kendi husyetlerini görmesinden kaynaklanır. İki arkadaşa baktığımız zaman mizaçlarında beraberlik vardır, müştereklik vardır. O, o müştereklik olmaz arkadaşlık yapamazlar. İşte takvada budur. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarından bir nasip alabilmek sallallahu aleyhi ve sellem efendim, ruhani dokusundan hisse alabilme Mevlana diyor ki Celalatürnü Hazretleri senin için diyor, harp meydanı diyor sen habersizsin ondan diyor. Bir tarafta Musa var diyor bir tarafta Firavun var diyor. İkisi de senin içinde gizlenmiş durumda. Ne bileyim bir öfkelendiğin zaman Firavun faaliyete geçiyor. Bir mescide girdiğin zaman takva faaliyete geçiyor. Musa faaliyete geçiyor. Mevlana'nın teşbihi ve yüzekiyihum, işte o cahiliye insanı, diri diri çocuğunu gömen insan, nasıl bir merhamette bizir bir zirve insan haline geldi, nasıl bir faziletler medeniyeti meydana geldi. İkinci bir medeniyet yok böyle. Bir mütefekkir onu söyler, dikkat edin diyor. Krallar diyor, padişahlar diyor, daima diyor atiyeler dağıtır diyor, servetler dağıtır diyor, kendisi etrafına adam toplamak için diyor. Bir de peygamberlere bakın diyor. Onlar da hiçbir zaman diyor bir servet dağıtmadılar diyor. Çoğunun zaten kendisinin serveti bile yoktu diyor. O zaman düşündü diyor, peygamberler neler tevzi etti bu insanlara diyor. Nasıl böyle kendine rahmetti etti insanlara? Yine başka bir mütefekir diyor ki, başında diyor, taç ile gezen diyor saltanat apoletleriyle gezendiyor hiçbir diyor kral diyor. Hırkasını yamayan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi kadar diyor itibar bulmadı dünyada diyor. Ki onu itibarı devam ediyor diyor. Yine bir İslam hukuku metodolojisinin meşhur simalarından Karafi o da diyor ki Hz. Peygamber hiçbir mucizesi olmasaydı diyor. O yetiştirilir, hesap diyor. Aslı saadet ümmeti, onun peygamber olunun en büyük mucizesidir diyor. Ve yüzektiyim. Demek ki Efendimizin ona yaklaşabilmek, Cenab-ı Allah'a yaklaşabilmek için iç alemin temizliği zaruri. İç alemden fucur çıkacak, takva ile müzeyen hale gelecek. Kibir ucup bunun hali tevazu tavazu alacak? Mevlana toprak gibi oldu diyor. Yani toprak bütün mahlukatı besliyor. Çiçekleri, meyvaları, sebzeleri, her mahluk ayrı ayrı toprak sofralar hazırlıyor. Bir toprak terkibinden ne kadar hususiyetli ikramlar halinde toprak da toprak gibi oluyor. Üstüne basılıyor fakat o ikram ediyor devamlı. Bütün cürufu temizliyor, mahlukatın yine ikram ediyor. Demek ki bir sıfır sermaye ile geldik. Hepsi Cenab-ı Hakk'a ait. Cenab-ı İbadur Rahman Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği kullar mütevazı halde dolaşırlar buyuruyor. O bir cennet hasreti. Bunun zıttı olan kibir ise ben ben yaptım, ben ettim. Ben bu ben lafı ben lafzı da Allah'kurun çıkmaz sokak. Bu da iblisin vasfı. İblis ben dediği yüzünden tar edildi. Demek ki bir müminin farik vasfı bu tezkiye netice, temizlenme netice mütevazı olması. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatı var. Merhametli ve cömert olması. Cömertlik bir cennet yolcusunun bir vasfı. Pintilik ise, israf ise bir cehennem yolcusunun vasfı. Cenab-ı Hak, israf edenler şeytanların arkadaşları buyuruyor. Cimrilere de, onlarda hutameye, sarıcı bir ateşe bürülecektir buyuruluyor. Üçüncüsü, bir müminin şeyi, firaset olmalı. Dünya nedir, ahiret nedir? Ona dikkat etmeli. Mekke devrinde Müslümanlar ağır zulüm görüyorlardı. Hatta Müslümanlar içinden bazı hisler geçti. Biz her türlü cefaya katlanıyoruz, mallarımız alınıyor, her türlü zulmün altındayız. Onlar ise müşrikler ise bir zulmeden de sere serpe geziyorlar. On üzerine ayetinde, Ali İmran'ın sonlarında, onların diyar diyar sere serpe gezmeleri sakın sakınsi imrendirmesi onların varacakları yer ateştir. Bu ayetinde efendimiz parmağını suya soktu, parmağını kaldırdı. Bu da kaç damla var dedi. Bu damla di Dünya hayatı dedi. Deryalar ise dedi Ahiret hayatı, sonsuz hayat. Bellası bu dünya bize masivaya karşı Allah'tan uzaklaştırır, her şeye karşı fedakarlık istiyor onun takvanın göstergesi uğrunda katlanılan fedakarlık olmuş oluyor din fedakarlıkla yaşanıyor onun bir mümin daima dünya hayatıyla ahiret hayatını kıyas etmeli sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma validemi çok severdi onu çok aziz tutardı. Fakat ahiret huzusunda da devam takvayı yönlendirirdi. Hatta bir misal vereyim. Tabi bu meşru bir şeydir. Fakat Fatıma Valdim'in çok fazilette olmasını Allah Resulü ister bir gerdanlık gördü. Gerdanlık görünce Efendimiz siması değişti. Hemen Fatıma valide'miz gitti, sattı şeyi gerdanlığı. Kendisi de ihtiyaç içindeydi çok. Ben 20 metrekare bir yerde yaşıyordu, mutfakta içindeydi hemen gidip bunu kendisine harcamadı. Hemen bunu sattı gerdanını Allah yoluna infak etti. Efendimiz çok severdi kendisini. Bir yemek gelse Fatıma üç gündür açtır Fatıma'ya götürün buyurdu. Fakat takva huzusunda da bak kızım Fatıma çok huzurlu bir namaz kıl. Bol bol amil salihler işte Kıyamet günü babanın peygamber olduğuna güven mi buyurdu? İki dünyada saadet yoktur kızım, burada katlanacaksın, öbür tarafta saadet bulacaksın. Hatta efendimiz vefat ederken boncuk boncuk teller döküyordu. Fatıma validemiz ağlamaya başladı. Ağlama kızım diyor, bu bizim dünyayı son ızdırağın. bundan sonra hep saadet var buyurdu. Belli ki dünya bir fedakarlık. Muhabbetin şiddetini gösteren de uğrunda katlandığımız zahmetlerdir. Bu şey Cenab-ı bir dost olabilme.